Ötederden beri gelen en önemli sorununa bir öneriler dizisi. Evet. Evet, ne diyoruz? Taslakla ilgili inceleme de başlatılmış bu arada. Yani ya değil. O işin hani bence çok önemli ama sonda konuşacağımız bir evet. kısmı. E, Mesela ki ki ayrıp e, konuşmakta fayda var. Öncelikle.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 Şimdi e, bu yönde nedense e, bir e, e, ilerleme niyeti ne hükümette var ne de e, Türkiye siyasi e, kadroların yönetici erdeklerinin bu yönde bir fikri var. E, ama Kürtler bu talebi e, zaten uzun süredir e, çeşitli şekillerde dile getiriyorlar. Şimdi bu talep biraz daha net ve açık bir şekilde bu çift dilli hayat. vesilesi adı altını dile getirildi, gündeme getirildi. Bu birincisi. İkincisi Demokratik Toplum Kongresi'nin yine çok uzun süredir e, telaffuz ettiği Demokratik Özellik Projesi'nin içini doldurmaya yönelik bir taslağı var. Bu taslak e, Demokratik Özellik'i tanımlamaya çalışıyor. Nasıl tanımlıyor onu da konuşuruz. E, buradaki sorunlar nelerdir onu da konuşuruz ama bir öneri geliyor. Bu öneri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 Hem anlamak mümkün hem de hakikaten biraz üzüntüyle karşılamak gerekiyor. Bu sürecin biraz daha hani damarlarına girmeye çalışırsak bu yeni hamlenin ben üç adımlı bir hamleden söz ettim bugün yazımda. Yani mecliste işte Kürtçe konuşmak çift dilli hayat ya da iki dilli hayat talebi ve demokratik özellik projesinin taslağının sunulması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 Niye bıraksın? Ya yenilmiştir, mecbur kalmıştır, bırakmıştır. Ya artık silah bırakmasa toptanayım ha olacaktır ki bu iki durum da yok ortada. Herkes bunu biliyor. PKK özellikle referandum öncesi son birkaç ayda yaptığı eylemlerle hiç de öyle silahlı gücünden ee, silahlı gücünde zayıflama yaşadığını gösteren bir örgüt değil. Yani orada o sonucu çıkarmak mümkün değil.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 Şimdiye kadar mecliste Kürtçe konuşma konusunda e, nispeten yumuşak bir tepkiyle karşılandı. Ama çift dilli hayat açıklamasının e, genelkurmay muhtirası yemesi gibi bir karşılığı oldu. Böylece de e, ordunun tekrar siyasete müdahale gibi bir e, anlamı var. Ama bu, bunun arkasında da başka bir aktörün, genelkurmayın... Bu açıklamayla esas olarak AKP'yi zor durumda bırakmaya devlemiş göründüğünü ve böylece bir aktör olarak duruma müdahale etmek te olduğunu yazıyorsun. Şimdi biraz da bu Genel Kurmay üzerinde de azıcık durabilirse. Olur sana. tabii yani şöyle düşünüyorum aslında e, Genel Kurmay epeyce e, zayıfladı bunu biliyoruz yani e, o e, şevali orta çağ şevaliyelerinin. Evet, feodaitenin tam çekiş zamanındaki hayine benziyor hali. Aslında elinde kılıç var ama karşısında artık o kadar genişlemiş bir demokratik alan var ki her şeye rağmen. işte o kılıcı sallarken Cervantes'in romanındaki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 Bu askerin siyasette bir iktidar, iktidar gücü olarak var olmasının şartları bütünyle kalkmış değil. Bence burada ince bir yarık tespit etti Genelkurmay. O da AKP'nin ikircikli, ürkek veya oportunist tavrı Kürt sorununda. Şimdi öyle bir çıkış yaptı ki AKP Genelkurmay'a sert çıksa BDP'ye arka çıkmış olacak.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 Peki ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? Tabii e, ben e, hani üslubun bir kısmı e, DTP'nin e, veya pardon DTK'nın veya BDP'nin e, gerilim politikası izlediği şeklindedir. Yani bir kısım yorumlar böyle.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 Çift dililiği, demokratik özellikliyi savunduğu için BDP kapatılacaksa, o zaman kabul edin ki silahları bırakmak için tek ikna etmek de mümkün değildir. Evet, yani, yani uyutmayla da bugüne kadar yazının başlığında da evet, belirttiğin gibi Serind'e Kürt sorunu uykuyu sevmiyor. Sevmiyor, Bir, yani, uyutarak ve uyuyarak olacak gibi görünmüyor. Hani daha, daha daha ironik başlıklar da kullanabiliriz.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 Ee, e, dolayısıyla siyasi tartışma, siyasi alanın sınırları e, ve Kürt sorununda iki boyutlu e, müzakere Yani silahsızlanma ve siyasal boyut e, CHP'nin de katkısıyla yeni bir biçim alabilir e, Bu açıdan da muhtemelen hafta başını bekleyeceğiz Çünkü cuma günü e, Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı açıklayacağını söyledi Ee, cumartesi de parti meclisi ve MHK toplanacak. İlk toplantısını yapacak. Ee, oradan ne mesajlar çıkacağını e, ben doğrusu biraz merakla bekliyorum. Evet hepimiz gibi. Çok teşekkürler valla. <gülüyor> teşekkürler. Biraz hızlı ve biraz daha öncekilerden daha ağır bir program yaptık galiba. Pek nefes almadık pek Ee, araya işte neşeli konular da serpiştiremedik. Çünkü neselenin kendisi çok, çok ağır. Çok önemli ağır evet. <gülüyor> çok teşekkürler. Oldu ben teşekkür ederim. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.